ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى فقر أعينهن ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما تيتهم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 üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Çünkü Allah alim her şeyi hakkıyla bilendir. Halim cezalandırmakta acele etmeyendir. La yahiru leken ve la ve la Bundan sonra güzellikleri hoşuna bile gitse artık başka kadınlar ve bunları başka zevcelerle değiştirmek sana helal olmaz. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Ve Allah her şeyi hakkıyla gözetendir. Ya ayihal ladin la t'du kul obiyyetan Nabi illa ayi yuzel l-kum bila zga min rirna zirin ina, rirna zirin ina, hu ثم فادخلوا فاذا طعنتم فانتشروا فاذا طعنتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا من وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب مالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تعدوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا Ey iman edenler, vaktini gözetleyici kimseler olmadan yemeğe sizin için davet yapılmadıkça Peygamberin evlerine girmeyin. Fakat çağrıldığınız zaman artık girin. Yemeği yiyince de dağılın. Sohbete dalıcı kimseler de olmayın. Çünkü bu haliniz Peygamber'e eziyet veriyor. ''Fakat o sizden utanıyor. Allah ise hakkı söylemekten çekinmez. Hem onlardan, peygamberin zevcelerinden bir şey istediğiniz zaman artık kendilerinden bir perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz için hem de onların kalpleri için daha temizdir.'' Çünkü sizin için Allah'ın Resulünü incitmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikahlamanız ebediyen caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında pek büyük bir günahtır. Eğer bir şeyi açıklasanız da onu gizleseniz de fark etmez. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlara peygamberin sevcilerine ne babaları ne oğulları ne erkek kardeşleri ne erkek kardeşlerinin oğulları ne kız kardeşlerinin oğulları ne kendi kadınları Müslüman kadınlar ve ne de sahip oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur. Bunlarla perdesiz görüşüp konuşabilirler. Ey peygamber sevcileri, bununla beraber Allah'tan sakın. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. İnnallâhe ve melâike fe huyu sallûne alen nebiy. Ya eyyümellezîne âmenu sallûu aleyhi ve sellimu teslimâ. Muhakkak ki Allah ve melekleri o peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve ona teslimiyetle selam verin. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah ve Resulüne o eziyet edenler yok mu? Allah onlara hem dünyada hem ahirette lanet etmiş ve onlar için pek aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. <gülüyor> mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise bu takdirde gerçekten bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ya ve en yu'rafne Ey peygamber Zevcelerine Kızlarına ve müminlerin Kadınlarına söyle Başlarını ve yüzlerini kapatacak Şekilde dış örtülerinden Çarşaflarından bir kısmıyla Üzerlerini örtsünler Bu onların tanınıp da Rahatsız edilmemeleri için Daha yakındır Daha elverişlidir Allah ise gafur Çok bağışlayandır Rahim çok merhamet edendir.